Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da diğer kandasınız. Ben Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le birlikte. Haftaya Açık Radyo'nun yıl içindeki en önemli günlerine geliyoruz. Dinleyici Destek Projemiz başlayacak. Onun öncesinde hem kitle fonlaması üzerine biraz konuşalım, hem biz buralarda neler yapıyoruz onu konuşalım ve niye varızın üzerine bir iki kelam edelim istedik. Rauf hemen ilk topu sana atıyorum. Ah, evet, bu program yarın yayınlanacak. Biz bugünden kaydediyoruz pandemi ortamında olduğumuz için önce onun bir kaydını düşüneyim ben. Valla burada aslında açık diyor Ömer Maden'in ifadesiyle söylersek bir tür pardon Aydın Engin'in, rahmetli Aydın Engin'in yakın zamanda kaybettiğimiz ifadesiyle söylersek bir nevi müşterek rüya Açık Radyo. Dolayısıyla bu müşterek rüya bir bir bölüşüm rüyası aslında. Beraber ortak üretme olduğu kadar üretilene ortak bölüşme rüyası da. Bir yandan bir hak savunusu içeriği var Açık Radyo'nun ama daha da önemlisi bunu pratikte gerçekleştiriyor. Yani özgür habere erişme talebi var, bu hakkın savunusu var ama bunun pratikte nasıl gerçekleşeceğine dair de bir önerisi var. Üstelik de bu öneriyi hayata geçiriyor. Yani kolektif emek, kolektif finansman ve kolektif ürün şeklinde çok da şey hani 27 yıl, 27 yıldır yürüyor bu iş. Çok ilginç tabii. Dünyanın çeyrek asırı geçtik. Bu açıdan baktığımız zaman aslında diğer kamın tam da yerinde olduğunu hissettiriyor. Ee, birlikte yaptığımız sosyal fayda üzerine fikirler tartışmalar e, ve fik kampanyalar üzerine konuştuğumuz bir program diğer kam e, ama bu ortaklaşmacıyı bu müşterikliği zaten adımızda da var diğer kam. İlk başta hemzemindik. ardından diğer kam'a e, geçtik ama açık radyoyla bir Fikirsel bağı çok temel zeminde var. O yüzden biraz da buradayız diyebiliriz belki. Ee, öte yandan baktığımız zaman ben bunu hep söylemek istiyorum. Ee, programcılarının gönüllü olarak destek verdiği e, yıllar içerisinde fikir dünyamızın hemen hemen her renginden, her yerinden pek çok insanın buluştuğu, dinleyicilerinin de hiçbir neredeyse radyoda olmadığı kadar dikkat dikkat kesilerek dinlediği ve radyosuna sahip çıktığı bir, Atmosfer yaratılmış 27 yılda. Bunun temeli nereden geliyor diye sana sorayım Rauf. Sen baktığın zaman buradaki hikayeyi nasıl okuyorsun? Yani burada aslında bir imece var. Bir beraber üretim duygusu var. Ama daha da ilginci böyle bir ihtiyaca sahip durumu var. Yani memleketin böyle bir şeye ihtiyacı var. İhtiyacı varsa bunun sürdürülebilmesi için gereken kaynağı, gereken emeği, gereken... Entelektüel zihin e, atmosferini sürdürme iradesi var. 27 yıl bunu gösteriyor. E, demokrasi Now var dünyada. Önemli, e, buna benzer, Açık Radyo'ya benzer bir muhalif radyo e, ve televizyon yayını aynı zamanda. Şimdi, demokrasi Şimdi diye adlandırılabilir. O da e, 1996'da doğumlu o da. Yani Açık Radyo'dan bir yıl kadar önce başlıyor o da faaliyetlerine. E, şeyde de Açık Radyo'da da zaten uzun bir süredir, 10 yılı aşkım zamandır galiba Demokrasi Radyo'nun şeyleri de yayınları paylaşılıyor belli yayınları. Yani oradan e, Ömer Madura bize gönderdiği mektupta oradan bir pasaj paylaşmıştı. O pasajı okumak isterim. Diyor ki her biri kendi adına konuşan bağımsız sesler büyük bir çeşitlilik içinde dünyada olup bitenler üzerine benzersiz ve kimi zaman kışkırtıcı perspektifler getirirler kulağınıza. Demokrasinin Now! izleyicisinin desteğine dayanır. Bu da demektir ki bizim editoryal bağımsızlığımız şirketlerin ya da devletin menfaatleriyle asla gölgelenemez. Bu da kritik laf, gölgelenme lafı hakikaten. Yani bağımsızlık e, meselesi önemli. E, editoryal bağımsızlık meselesi. Yani özgürce editoryal kararlar verebilme meselesi önemli. Bunun da Herhangi bir güç tarafından gölgelenmemesi önemli. Tabii tek bir gölge yok. Sadece finansmanını sağlamak veya e, şeylerinizi, programcılarınızı e, bu kolektif iradeyle ortaya koymak, katılımcılıkla ortaya çıkartmak yetmiyor. Bir taraftan da hani yasalarla da sınırlanıyorsunuz. O anlarda editorial bağımsız olmanız yetmiyor. Bir de e, memleketin sansürcü ortamından e, etkileniyorsunuz ama e, yine de çok şey yani meselenin yarısını çözüyorsunuz etroyal bağımsızlığı kazanarak işte kaynak bağımsızlığı kazanarak bir şeye bağımlı olmadan sermaye grubuna ya da devlete bağımlı olmadan hareket ederek. Bence bu önemli. Yani Açık Radyo kendisi müşterekleri savunduğu kadar bir müşterek de aynı zamanda. Bunu da biraz ee, işte kitle fonlaması denilen bir şey var ya kitle fonlamasına bağ, e, bağ, şey, borçlu diyelim e, ama sadece kitle fonlamasına değil tabii bir tür kitle programcılığı da var artık açıkla yani üzerinden geçeriz tek tek e, konuşuruz sen bir, bir şey söylemek istedim nefes aldım <gülüyor> evet, tam e, tam bu noktada şey söylemek gerekiyor gerçekten çok önemli 17 e, yıldır kesintisiz olarak, ağırlıklı olarak da e, dinleyici desteğiyle ayakta duruyor Açık Radyo. Bir de geçtiğimiz ay e, radyo günüydü. Çok gururla kutladık Açık Radyo'nun bir parçası olabildiğimiz için. E, orada Ömer hocamız da Ömer Madra'da hatırlatmıştı. Açık Radyo'nun misyonu dünyanın en acil ve önemli siyasal, sosyal, etik ve estetik meselelerinde Sürekli bu ilke ve değerlere bağlı yayın yaparak ortak yarar adına değişim yaratmak. Aslında tam da söylediğimiz hem zeminin de diğer kamun da buluştuğu ortak fayda üzerine yayın yapmak. Ve bunu senin de söylediğin gibi hem müşterek kolektif bir programcılık duygusuyla yapıyor programcılarla ve Açık radyo emekçileriyle de diyelim, hem de öbür taraftan da çok ciddi bir kitlesel fonlama modeli olarak dinleyici destek günleri üzerinden yapılmış. Evet. İki bu... iki tane iki tane şey var burada. Ee, İmajın iki yanı var. Bir e, gönüllü emek e, gönüllü programcılara dayalı e, içerik üretimi. E, i̇kincisi bu içerik üretimini ayakta tutan teknik ve emek ortamının da finansmanının Yine ortaklaşa yapılması. Teknik ve emek ortamından neyi kastediyorum? Teknik ortam belli. Bir radyonun binasından mekanik, mekanik aksamına kadar, ses aksamına kadar her şeyin var tutulması, teknolojisinin düzenli yenilenmesi, kullanılması kısmı. Üretim ortamının da bir de emek tarafı var. Açık radyonun çalışanları bu ortamı ayakta tutan az sayıda da olsa büyük bir özveriyle çalışan çalışanları. Bir de bu, bu yapıya e, eklemlenen, işte bu yapıyı ayakta tutan bir finansman var. Bu finansmanın da önemli bir kısmı e, şeyden sağlanıyor. E, dinleyici destek projesinden sağlanıyor. Diyim ki sen şu dinleyici destek projesi bir anlat. Nasıl Anladın destekliyor haftaya, dinleyici bizi? Tabii haftaya daha detaylı da anlatacağız dinleyici destek projesini. Ama öncelikle söylemek gereken şey şu sanırım e, bu girişle başlayalım. Açık radyo'nun yaşama biçimi.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 Hem yeni başlık önerileri de gönderiyor, hem dinlerken yaptığımız hataları da bize mutlaka iletiyor. Oldukça aktif ve iki ucu açık bir iletişimi var. Dinleyicileriyle açık radyo programcılarının ve bir örneği biraz önce söylediğimiz gibi. Hedef Radyonun sürdürülebilir kalıcı bir mecra olması her zamanki gibi sürdürülebilirliği önemli finansal sürdürülebilirlik özellikle sosyal fayda projelerinde hep zorlanılan taraf oluyor. Ama Açık Radyo dinleyici destek projesiyle beraber bunu sağlamayı başardı diyebiliriz artık bunca yıllık geçmişe de bakarak. Dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de destekleyebiliyorlar isterlerse taksitlendirerek isterlerse kredi kartıyla telefondan internet üzerinden ya da banka havalisiyle desteklerini gerçekleştiriyorlar. Gerçi son zamanlarda özellikle pandemi nedeniyle son iki yıldır internet üzerinden yapılıyor. Dinleyici destek projesinin bütün aşamaları internet üzerinden dinleyicilerimiz destek verebiliyorlar. O yüzden de eğer program destekçisi olmak istiyorsanız açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklıyorsunuz. Ondan sonrasını zaten program kendi kendine hallediyor. E, yapabileceğiniz desteği de orada çok net olarak görebiliyorsunuz. 17 yıl çok uzun bir süre. 17 yıl gerçekten müthiş bir sebat ve azim de gerektiriyor diye düşünüyorum. Ve bu sebat ve azim sadece açık radyoyu ayakta tutmak için çalışan işte programcıları, teknik ekibi yönetiminde değil, aynı zamanda dinleyicilerinde de var. Yani dinleyiciler büyük bir azimle ve sebatla her yıl dinleyici destek projesine katılıyorlar. Ve radyonun bir yıl daha nefes almasını, Hatta bunu söyleyeceğim çok iddialı olmazsa ancak nefes aldırmasını da sağlamak için görev alıyorlar diyebilirim. Evet, e, tam olarak böyle bir şey. E, bir de 94.9 ile başlayıp 95 ile devam ediyor şu anda açıkladığı. E, bir adım 0.1 adım da e, frekansla ilerledi. Biz alışkındık 94.9 güzelce söylüyorduk 94.9 diye ama Şimdi 95 diyoruz. Açık radyo 95'te artık. Bu yeni şey değişimi sırasında sağlandı. Frekans dağıtımı sırasında işte bu yeni kule, ünlü kulemiz İstanbul'daki devreye girince, hani Manzara Kulesi gibi de kullandıkları kule devreye girince bu başladı. Şimdi Açık Radyo 95'te gelecek hafta 9 Nisan'dan itibaren başlayacak bir şey var. Dinleyici Destek Projesi günleri var bu. 9 gün 99 saat sürüyor. Yani biz e, bir pazardan cumartesiden galiba başlıyoruz veya cuma akşamından tam hatırlamıyorum oradaki şeyi. 9 Nisan hangi güne geliyorsa. 9 gün boyunca e, radyoda açık radyo ve radyoculuk radyo programları e, üzerine konuşuluyor. Dinleyiciler bağlanıyor. Desteklerini sunuyorlar. Farklı farklı e, işte katılım metotları kullanıyor programlarda. Bazı müzik grupları konuk oluyor. Oradan canlı yayınlar yapılıyor. Bazı banktan yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla gelecek hafta güzel bir hafta oluyor radyo açısından. Bir tür radyo haftası gibi yaşanıyor açık radyo açısından. Dinleyicilerin aktif katılımının da bir nevi zirvesi oluyor. Şimdi pandemi yüzünden tabii bir araya çok gelemiyoruz. Ama pandemiden önce o bir... Fiziksel şenlik de oluyordu yani çok güzel böyle bütün programcıların birbirlerini gördüğü veya dinleyicilerin gelebildiği, radyonun önündeki alanda bahçe dinlenebilecek alanda toplandığımız bir şey olarak oluyordu ama bu yıl galiba e, yapamayacağız e, gibi gözüküyor. Belki bir fiziksel toplantıyla da bitirilebilir gene. Sırf öyle bir şey olacak mı olmayacak mı diye bile dinlemeye değer yani <gülüyor> izlemeye değer açıkladığım o destek günleri. Ee, hepimiz birbirimizi çok özledik. Ee, dinleyicileri, e, radyoya uğrayan dinleyicileri de vardı ara sıra. Onlar da çok özlediler ama pandemi koşulları devam ediyor. Özellikle teknik ekibimizi de zora sokmamak için bizler de kayıt olarak programları hazırlamaya devam ediyoruz. En kısa zamanda görüşebilmek ve buluşabilmek dileğiyle demekte fayda var. Belki 25. yılını kutladığımız Açık Radyo'nun birlikte olduğumuz müştereklerimizi çoğalttığımız gece gibi. Ee, belki yakın zamanda, e, belki biraz daha uzak zamanda e, buluşmalar yapılacaktır elbette ve duyurulacaktır. Geri dönersek tekrar e, dinleyici destek günleriyle birlikte neler oluyor üzerine? Biraz önce şey konuştuk ya Rauf, bu... Çok fazla meseleyi de gündeme getirebilmemizi sağlıyor. Dinleyici destek projesiyle ayakta kalan bir radyoda. Açık Radyo'nun sürükleyici meselesi doğal olarak hepimizin sürükleyici meselesi iklim krizi. Ama iklim krizinin dışında da sadece kendi programımızda yani haftada 25 dakika yaptığımız diğer kamda baktığımızda bile ne kadar farklı meseleyi Mecaye taşıdığımız ne kadar farklı meseleye ya alan açıldığını görebiliyoruz. Yani biz sadece diğer kanda bize konuk olan e, meselelere baktığımız zaman kırsal kalkınmadan e, sürdürülebilir kalkınma için yenilikçiliğe, derin yoksulluktan sendikal mücadelelere, gazetecilerin hak mücadelesinden e, hayvan haklarına kadar müthiş bir skala görüyoruz ve bu sadece diğer kema özgü değil. Açık radyo gerçekten müşterekler üzerine çok fazla söz üreten, çok fazla söz söyleyen, üretilen sözleri de alan açan bir platform haline gelebiliyor bu sayede diyebiliriz dinleyici destek projesiyle beraber. Çok sevgili program yoldaşımız diyelim aslında aynı günlerdeydik hep birbirimize selam edebilirdik eskiden kayıt yapmazken su hakkı bile sadece su hakkı meselesi üzerinden pek çok e, konuya değiniyor. Öbür tarafta Müzik programları var keyifle dinlediğimiz yine aynı gün yaptığımız için sevgili sanatın programı geliyor aklıma özellikle ama yıllardır devam eden bir hep beraber müşterek güzellikleri çoğaltmaya yönelik bir efor var ve bu eforda da dinleyicilerin gerçekten dinamo olduğunu itici güç olduğunu gözden kaybetmemekte fayda var diye ben küçük bir not düşeyim tekrar sözü sana bırakayım. Evet, dinleyiciler nasıl katılıyor peki kısmını anlattık. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi var. Bu proje aslında bütün yıl sürüyor. Ama bir çıkış yaptığı 9 Nisan olacak bu yıl. Her yıl Nisan ayında oluyor zaten. 9-17 Nisan arasında 9 gün 99 saat dinleyici destek yayına yapılıyor olacak. Şimdi... Nasıl bu şey peki hani dinleyici desteğinin arka planında ne var? kam gibi, kam programı gibi konuşursak arkasında kitle fonlaması var. Ne kitle fonlaması peki? Nedir yani bu kitle fonlaması? E, aslında ilginç bir şey. Kitle fonlaması normal bir ekonominin işlemesi için kullanılan en önemli araçlardan biri. E, çünkü genelde finansal getirisi olan e, bir araç olarak kullanılıyor. Mesela hisse satıyorsun. Tam bir kitle fonlaması modeli bu hisse bazlı bir ürün çıkacaksa veya işte bir şey varsa, marka varsa, bir şirket varsa buna ortak oluyorsun hisselerini satın alarak. işte borsada koti olmak falan gibi şeyler var ya, borsaya açılmak falan onlar. Borçlanma bazlı olabiliyor. Yani ortak olmuyorsun ama tahvilini alıyorsun. Yani o tahvilinde bir parasal değeri var, artıyor ya da azalıyor ya da şey. Bunlar böyle finansal getirisi olan kitle fonlaması yöntemleri. Bir de finansal getirisi olmayan yöntemler var. Açık Radyo'nun kullandığı bunlardan biri işte. Ee, sık rastladığımız yeni dönemde işte Crown Foundation denilen kalabalık e, fonlaması, kitle fonlaması, e, kitle diye çeviriyoruz ama hani normalde kalabalıklardan fon sağlama diye çevrilmesi gerekiyor anlam olarak. Ee, bu Crown Foundation iki şekilde, e, bu özellikle şey olmayan, finansal getirisi olmayanlar. Bir ürün satıyorsunuz. En çok rastladığımız şeylerden biridir. Yani ben bir ürün geliştiriyorum. Bu ürünü ön satışa sunuyorum. Size bunu işte %50 indirimle satacağım. Şimdiden parasını öderseniz bana şimdiden bunu %50'sini verirseniz bu ürüne sahip olacaksınız. İşte bunun %100'ü verirseniz bu üründen 3 tane vereceğim size gibi ödül bazlı bir satış. Bildiğimiz işte ön sipariş. Bir de tam açık radyonun üstünde durduğu mekanizma olan kibe mekanizması. Yani siz Karşılıksız bir destek veriyorsunuz. Ee, karşılıksız derken ekonomik karşılığı olmayan bir destek veriyorsunuz. Yani ne bir ürünle sahip oluyorsunuz, ne bir hisseye, ne de bir borçlanma tahviline sahip oluyorsunuz. Ee, ama işte açık radyo gibi bir yere böyle destek verdiğiniz zaman bir nefes alma olanağına sahip oluyorsunuz. Örneğin ödemenizi demokrasi olarak, e, ödemenizin karşılığını demokrasi olarak... E, Tarafsız haber olarak, keyifli içerik olarak, e, muhabbetli e, ve derinlikli e, sohbetler, müzikler, e, sinema içerikleri, radyo içerikleri, insan bazlı e, değişim içerikleri e, olarak geri alıyorsunuz. Bu bir geri alma mıdır? Aslında değil, yeniden üretiliyor. Yani geri alıyorsunuz ama siz de geri verebiliyorsunuz bunu. Aynı şekilde. Bütün bu yeniden üretim ortamının kendisine açıkladığı diyoruz biz. Yani bizim için açıkladığı böyle bir yer. Bu içerik bağlamını cımbızlamak istiyorum. Özür dilerim. Sen sözünü bitin, es böylece. Ya Böylece hani işin diğer kem'ün sosyal fayda ortamı üzerine yaptığı kısmını da bir şekilde programımıza sokmuş olduk. Kitle fonlaması kavramını konuşarak. Bu içerik meselesini cımbızlayacağım crowd funding meselesini de hem açık radyo'nun bir yayın kuruluşu olarak içerik üretiyor olmasıyla ilgili hem de crowd funding'in temellerinde geçmişinde tarihinde olan bir noktaya da değinmek için crowd funding'in ilk dönemlerinde özellikle kullanıldığı alanlardan biri fan fictionlardı. Bunu hatırlamak belki biraz ufkumuzu da açacaktır diye düşünüyorum. Fan fiction dediğimiz aslında ne hayranların hayranı oldukları serilere dair ya da hikayelere dair kendi ürettiklerini e, yayabilme meselesiydi ve internet üzerinde özellikle gençler tarafından fantastik edebiyat ya da fantastik e, dizilere dair pek çok yeni proje vardı fakat asıl içerik üreticileri bildiğimiz üzere çok Büyük bütçelerle e, Hollywood ya da kablo kanallar ya da işte bugün internet üzerinden yayın yapanlar olduğu için bu tekerleşmeye karşı çıkarak bir duruş sergilemişlerdi ve şöyle bir şey söylüyorlardı. Benim hikayem burada bunu okumak ya da izlemek istiyorsanız hadi gelin sizler de buna katkıda bulunun. Ben de bu filmi bu diziyi çekebileyim dediler ve aslında e, içerik diyoruz buna ama bütün e, yaratıcı evrene bir yeni kapı açmıştı fan fictionlar. O zaman şeyi söylemişlerdi. Biz hep birlikte kendi görmek istediğimiz hikayeleri yaratma şansına sahibiz. İlla ki tekel kurabilecek büyüklükte stüdyolar olmamız... Bunu biraz açık radyo tarafına da çekeyim. Illaki büyük e, haber networkleri olmamız ya da bu networklerin üyesi olmamız gerekmiyor. Bizler kendi hikayelerimizi, kendi haberlerimizi, kendi tarihimizi görebiliriz. istediğimiz hikayeleri görünür de kılabiliriz. Ve bunun için de kitle fonlamasını kullanabiliriz demişlerdi. Gerçekten yürünen ilginç bir yoldu bu. E, bu yolunda çok büyük katkısı olduğunu düşündüğümü hemen küçücük söylemiş olayım. Ee, evet yani kesinlikle aynı zamanda iki şeyi birleştiriyor burada. Hem finansal katkıyı hem de yaratıcı katkıyı e, kalabalık desteğiyle, kitle desteğiyle yapmayı e, sağlıyor. Tabii şöyle bir şey yok yani e, haklısın neye dikkat çekmek istediğini anlıyorum ama böyle meselelerin böyle tek bir miladı olmuyor yani. E, özgür haber alamadığınız için özgür haber ortamı yaratmak isteyen bir grup insan bir anda kümelene, kümelenebildiği gibi iyi edebiyat ya da iyi fantastik. Diziye erişemeyen bir grup insan da bir başka yerde şey yapıyor, kümeleniyor. Bunun bilim tarafı vardır muhtemelen. Yani bizim şu an bir kaynaktan bilmediğimiz ama yaşanmıştır tarihsel olarak. Yani özgür bilim yapabilmek için yapılmıştır. İşte yazılım tarafı var, biliyoruz. Özgür yazılım, herkesin üzerinden katılabildiği. Yine bunun kaynağının da benzer şekillerde ortak katkıyla toplandığı ya da ürüne ortak katkı yapıp işte kaynak geliştirmenin başka yöntemlerle yapıldığı falan gibi. Böyle pek çok alan var. Yani insanın işte Wikipedia'nın kendisi öyle bir şey zaten. Yani bilgiyi de sen giriyorsun parayı da sen veriyorsun. Kullanıcı da sensin. Yani böyle bir şey ortam. Açık radyo bir manada bu ortamın önemli aktörlerinden biri Türkiye'de. Kritik nokta zaten bu ortam sürekli yeni aktörler ediniyor. Yani işte Twitter'a bakarsanız orada yurttaş haberciliğinden çıkın tutun, e, ortak üretim projelerine kadar pek çok şeyi göreceksiniz. Sadece Twitter'da değil yani, pe pek çok sosyal medya platformda göreceksiniz. Ama bunu böyle 27 yıl uzun süre bu kadar istikrarlı bir şekilde e, sürdürebilmek ve bunu sadece sürdürmek değil, bir yanda fiziksel bir şekilde başlayıp normal karasal radyo yayınıyla başlayıp sonra bunu internet yayınına, oradan internet sitesi üzerinden giden başka tür içerikleriyle desteklenecek yayınlara çevirmiş olmak, yani 27 yıl dönüşe dönüşe bütün önüne çıkan olanaklara kendini de uydurarak gelebiliyor olmak ve bunu yapanların içinde yaşları 70'lerle ifade edilenlerden Yirmilerle ifade edilenlere kadar geniş bir kuşağın bir arada yaşıyor olması bence asıl selamlanacak olan şey bu. Bu cümleyle e, bitişe geçelim ve gerçekten esas selamlanacak olan şey bu diyelim. Ve açık radyoyu ve dinleyicilerini kucaklayalım. Haftaya dinleyici destek projesinde buluşmak üzere heyecanla diyerek. Ne dersin Rauf? Evet, e, heyecanla ve selamla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.